Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İza sema'un shafat ve'zinet li rabbiha wa haqqat Gök inçikak etti, yarıldığı ve Rabbinin emrine kulak verip de bu itaata layık kılındığı zaman <gülüyor> Yer uzatılıp dümdüz yapıldığı içindekileri atıp boşaldığı Ve Rabbinin emrine kulak verip de O da bu itaata layık kılındığı zaman <gülüyor> Ey insan, şüphesiz ki sen o gün Rabbine kavuşuncaya kadar çabalamakla didinip durucusun. Nihayet onunla o yaptığın amelle karşılaşacak olansın. O zaman kimin kitabı, amel defteri sağ eline verilirse artık kolay bir hesapla hesaba çekilecektir. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Ve men ve Ama kimin de kitabı, amel defteri arka tarafından verilirse artık o ölüp de kurtulmayı temenni eder helaki çağıracak ve alevli ateşe girecektir. İnnehu kâne fî ehlihî mesûrâ. Çünkü o dünyada ailesi içinde emirlerimize isyan ederek şımarmakla orada sevinçliydi. İnnehu zannâ ellen yâhûr. Vela inne rabbehu kâne bihi basîrâ. Çünkü o Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz Rabbi onu hakkıyla görücüydü. Yemin ederim o şafağa, akşamın kızılığına, geceye ve karanlığında topladığı şeylere, nurunu toplayıp, dolunay haline geldiği zaman aya La tan kubun tabakan an tabaq la yu'minun ki siz ey insanlar mutlaka halden hale geçeceksiniz o halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar Ve iza quri'a aleyhimul kur'an la yescudun ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. <gülüyor> Bilakis o inkar edenler yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne gizliyorlarsa... En iyi bilendir. Ey Resulü, bu yüzden onları çok elemli bir azap ile müjdeler. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna, onlar için tükenmez bir mükafat vardır.